Onları çekip de hidayete, getirmedi, hidayete gelemediler. O nurani cazibeye karşı şey yaptılar. Şutat diyor tat orada cevap veriyor diyor. Onlar şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp o nura karşı arkalarını çevirdiler. Bak şimdi böyle çekiyor. Hz. Ebubekir'i çekmiş ama bunu bak çekmiyor, kaktırıyor. Şimdi o tersine döndüğü için, bak bu tarafa dönse çekecek tersine döndüğü için çekmiyor. Tövbe istiğfar çekecek. Fakat ters baktığı için Peygamberimizin çekiciliği bu sefer neye dönüşüyor? İticiliğe dönüşüyor. İtiyor artık onu. Var ya ayette diyor Fi قُلُوبِهِمْ maradun, فَزَادَهُمُ اللّٰهُ Onların kalplerinde maraz var. Allah diyor ben onların mar marazlarını arttırırım diyor. Buraya da gelmek bir şereftir, Allah'ın bir lütfudur ki, Allah bizi buralara getirmiş, gelebiliyoruz. Ona işte anlatıyoruz bazen, böyle de demirlerden. Bir gün havaalanından geçiyorum, her şeyimi çıkarttım, bu da cüzdanın içindeyim. ben piyp piyp piyp ötüyorum. Polis diyor, neyin var senin? <gülüyor> Aklıma geldi, cüzdandan çıkardım, ne bu dedi? Dedim, ben öğretmenim dedim. Talebelere ders veriyor. <gülüyor> Toplandı şimdi. Polisler falan hepsi orada güvenlikçiler. Bak dedim mesela, bazıları böyle camiye çağırıyorsun, gelmiyor ben sonra kılacağım. Yok, başım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Kaçıyor dedim. Bazısı da var, hemen geliyor dedim. <gülüyor> Çekiyor falan. Orada polis bir bayan dedi, hocam dedi, maşallah bu yaşta dedi. <gülüyor> Meslek aşkı var, devam edecek. <gülüyor> yani öğretmenlik yapabilirsiniz bu yaştan. <gülüyor> Fırsatı değerlendireceksin. Ne bu deyince? Emettatız desem şu ama orada nedir bu, Orada anlattık. Fırsat bir sürü insan dinledi Onun için ismette sınır ve sinir yok. E, Her yerde malımızı satmaya çalışacağız.